ABD'de Salmonella alarmı verildi. Salmonella salgınına neden olduğu anlaşılan 380 milyon yumurta toplatılıyor. Son aylarda çok sayıda Salmonella vakasına rastlandı. Kuzey Carolina, Minnesota, Kaliforniya eyaletlerinde 270'ten fazla kişi Salmonella teşhisiyle tedavi altına alındı. Ülkede fabrika, market ve restoranlarda da geniş çaplı inceleme yapılıyor. Uzmanlar bunun son 20 senede görülen en büyük salgınlardan biri olabileceği uyarısında bulunuyor. Salmonella bakterisi içeren gıdaları tüketen kişilerde 8 ila 72 saat içinde ishal, kusma, ateş, mide ve baş ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Salmonella bakterisi gıda zehirlenmesinin en sık görülen nedeni. Resmi kayıtlara göre ABD'de 1999 yılından bu yana gıda zehirlenmesi 5000 kişinin ölümüne yol açtı. Bütün dünyada gıda sektörünün endüstrileşmesine bağlı olarak... Gitgide derinleşen bir sağlık krizi yaşanıyor. Meksika körfezinde 20 Nisan'daki patlamadan bu yana büyük bir çevre felaketi yaratan BP'nin 1600 metre derindeki petrol kuyusunun kapatılma işlemi 6 Eylül'den sonra yapılacak. Mühendislerin öngörülerine göre basınç alıcı yardımcı kuyunun açılmasıyla ağır çamur çimento buraya da basılacak ve başka noktalardan petrol fışkırması önlenecek. 21 yıl önceki Alaska Exxon Valdez tanker kazasından bu yana ABD'nin gördüğü en büyük doğa tahribatı olan derin kuyu petrol kazası sayısız deniz canlısı ve kuşu yok etmeye devam ediyor. Çinli enerji devi Malatya'ya güneş tarlaları kuracak. Pek çok yerli ve yabancı şirket daha yenilenebilir enerji kanunu yasalaşmadan yatırım kararı almaya başladı bile. Çin'in dünyaca ünlü güneş enerjisi firması Albright International Trade de Malatya'ya 1,5 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Şirket yetkilileri güneş enerjisini elektriğe sektördeki diğer firmalardan daha ucuza çevirmeyi hedefliyor. Söz konusu yatırımı Türkiye'ye çekmek için 3 yıldır çalışan Malatya Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu üyesi Mehmet Şahin, yatırımın binlerce kişiye istihdam sağlayacağını kaydetti. Yeni kanun teklifiyle yenilenebilir enerji teşviklerinden faydalanacak yatırımcıların her yıl en geç... 31 Ekim'in tarihine kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na EPDK başvurmaları gerekiyor. 31 Aralık 2015'ten önce işletmeye giren yenilenebilir enerji tesisleri güneş enerjisi hariç olmak üzere 10 yıl teşvikten faydalanabilecek. Güneş'te ise 31 Aralık 2012'den önce işletmeye girenlere 15 yıl bu tarihten sonra işletmeye girecek olanlar için de her yıl birim fiyatı Bakanlar Kurulu kararıyla birinecek şekilde en fazla %8 olmak üzere e, uygulanacak. İran nükleer programı ile ilgili Viyana grubunuyla yürüttüğü müzakerelere Türkiye ve Brezilya'nın da katılması istiyor. İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Yukiya Amano'ya sunduğu son mektupta bu talep dile getirildi. Mektupta İran ABD, Rusya, Fransa ve Uluslararası Atom Enerjisi Açık Dergi. Yenilenebilir enerji tesisleri güneş enerjisi hariç olmak üzere 10 yıl teşvikten faydalanabilecek.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 Mektupta İran, ABD, Rusya, Fransa ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın oluşturduğu Viyana grubuyla uranyum takasıyla ilgili ön koşulsuz görüşmeye hazır olduğunu beyan etti. İran, Tahran mutabakatına taraf olan Türkiye ve Brezilya'nın da görüşme masasında bulunmasını istedi. Ancak bunun gerçekleşmesi için tüm tarafların onayının alınmasına gerektiğini dikkate çekiliyor. Son mektubun Viyana grubuna üye ülkelere gönderildiği onlardan gelecek yanıt çerçevesinde görüşme tarihinin saptanacağı belirleniyor. Türkiye, Brezilya ve İran 17 Mayıs'ta Tahran'da uranyum takısı ile ilgili üçlü mutabakat zaptı imzalamıştı. Bu da tabii ki nükleerin Orta Doğu'ya girmesi konusunda bir kapı aralayacak ve büyük felaketlere neden olabilecek. ABD'de kongre araştırma Hizmetleri CRS tarafından Pakistan'daki büyük sel felaketinden önce yayınlanan bir raporda iklim değişikliğinin Pakistan'da yol açtığı felaketlerin ülkedeki aşırı dince akımları güçlendirebileceği uyarısında bulunuldu. CRS raporuna göre küresel ısınmanın Himalaya'daki buzları erittiği ve bu gelişmenin gelecekte yeni felaketlere yol açabileceği uyarısı yapıldı. Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel baskınlarıyla mağdur duruma düşen 20 milyondan fazla insan Ağı şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Ancak dünya hala fosil yakıtlardan vazgeçmeye niyetli görünmüyor. 2010 yeryüzünde son 131 yılın en sıcak yılı oldu. Açıklama Amerika Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'dan geldi. Amerika Doğal Hayat Koruma Federasyonu da Amerika'daki aşırı hava ile ilgili araştırmasına göre aşırı sıcakların 2050 yılına kadar alışılmış bir durum haline geleceğini açıkladı. Gezegen ısındıkça seller ve kuraklık da artacak. Rusya'daki orman yangınlarından Pakistan'daki sellere ve Çin'deki toprak kaybalarına kadar birçok bilim insanı aşırı hava şartlarının dünya ısındıkça normal bir durum olacağını söylüyor. Ne kadar normal diyebilirsek buna. Gezegen ısındıkça atmosfer daha fazla su tutar hale geliyor. Yağmur yağdığı zaman da sellere neden oluyor. 2050 yılına geldiğimizde 2010 çok da sıcak bir yıl olarak hatırlanmayabilir. Çok daha büyük sıcaklar bizi bekliyor. Bu tamamen küresel ısınmanın hızına bağlı. Bu yaz Rusya'daki aşırı kuraklık ve orman yangınları dünya tahıl stoklarının azalmasına neden oldu. Bilim insanları kentlerde nüfus arttıkça, daha fazla bina ve yol yapıldıkça